Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ala vel murselin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve men bi ila din amma ba'd Rükünleri vardır İslam 5 rükündür iman geleceğiz 6 rükündür İhsan ise tek bir rükündür İslam'ın rükünlerini tek tek saymaya başladı ki İslam'ın rükünlerinin her birisi de daha önce bizim gördüğümüz ibadet çeşitlerine dahildir. Değil mi? Daha önce Müellif Rahimullah ibadet çeşitlerini zikrederken önce mücmel olarak ne demişti? İslam, iman ve ihsan. Daha sonra da en önemli bazı ibadet çeşitlerini bize saydı. İslam, ibadet çeşitlerinden birisi ve İslam'ın bütün rükünleri de Birer ibadet çeşidi. La ilahe illallah kavli, namaz, oruç, e, namaz, zekat, oruç, hac bunların hepsi ibadet çeşidi. Birer ibadet çeşidi. Bunları da şimdi delilleriyle görmüş oluyoruz. Bunlar da ibadettir ve Allahu Teala'dan başkalarına Allahu Teala'dan başkasına yapılmaları kesinlikle caiz değildir. Haramdır. Ve şirktir. Geldik namazın ve zekatın deliline. Müellif Rahmetullahi Aleyh bunların delilini bir arada veriyor. Nitekim zaten bu ikisi de kardeşlerim yani namaz ve zekat da Kur'an-ı Kerim'de birbirinden ayrı olarak çok az zikredilir. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah Azze ve Celle namazı ve zekatı çoğu kere bir arada zikreder. Müellif Rahmetullahi Aleyh de bu ikisinin bir arada zikredildiği delili bize zikrediyor ve diyor ki her ikisinin birden delili budur İkisinin birden delilini zikrediyor ayrıca namaz ve zekat için müellifimizin zikrettiği delilde ne de var tevhidin tefsiri var onun için diyor ki müellifimiz ve delilus salati ve zekah namazın ve zekatın delili şudur diyecek yerde. Ayrıca o zikredeceği ayette tevhidin de tefsiri olduğu için diyor ki ve tefsiri tevhid namazın zekatın delili ve tevhidin tefsiri şu ayettedir. Kur'an-ı Kerim'de sayısız ayet var. Namazın delili olarak zikredilebilecek, zekatın delili olarak zikredilebilecek ve tevhidin tefsiri olarak zikredilebilecek Risalesini muhtasar tutabilmek için. Burada tek bir delil, en kolay ezberlenecek delillerle yetinmiyor. Kardeşlerim, nedir namaz? Orijinalde ismi as-salah. Ne demek as-salah? As salah sözlükte kardeşlerim dua anlamına gelir. Sözlükte dua anlamına gelir. Şeriatta ise salat belirli sözler ve ameller ile yüce Allah azze ve celle'ye belirlenmiş vakitlerde taabbutta bulunmak demektir. İbadette bulunmak demektir. Belirlenmiş sözler ve ameller ile Belirlenen vakitlerde yüce Allah'a ibadette bulunmadır. Keyfiyeti belirlenmiş bir şekilde Allah azze ve celle'ye ibadette bulunmaktır. Salah budur. Namazın şeriat'taki tanımı bu. Bazı sözlerden oluşuyor değil mi? Mesela kıraatten, secde zikri, namaza başlama zikri, ruku zikri, teşehhüdde okunacak zikirler, dualar vesaire. Ve belirli fiillerden oluşuyor. Ruku, secde, öyle değil mi? Namaza başlama tekbiri, kade, oturuş, işte rukuya gidiş, rükudan kalkış, namazda elleri bağlama vesaire. Bir kısmı vacip, bir kısmı rukun olan, bir kısmı da müstehap olan bazı fiillerden oluşuyor. Ve belli bir keyfiyette eda ediliyor ve belirlenmiş vakitlerde eda ediliyor. Belirlenmiş vakitlerde eda ediliyor. E, nehyedilen vakitleri de var. Mutlak nafile olarak kılınabilecek e, geniş vakitleri var. Belli ait nafileler var. Ve bir de farz olarak üzerine kılınmış ve vakitleri belirlenmiş namaz var. İşte bu namaz ibadetidir. Orijinal adı Es-Salah. es sala. Es Dildeki anlamı bu. Şeriat'taki anlamı da bu namaz Allah azza ve celle indinde en şerefli, sonra en değerli ibadettir. İslam'ın rükünlerinin tevhid'den sonra en büyüğü namazdır. Allah azza ve celle katında tevhid'den sonra en değerli ibadet namazdır kardeşlerim. Namazdan daha faziletli, daha değerli, daha kıymetli bir ibadet, tevhid müstesna yoktur. Allah Subhanahu ve teala'yı ameli olarak tevhid etmektir namaz. Allah Azza ve celle'yi ameli olarak tevhid etmektir namaz. Namaz tevhidin amelidir adeta. Kalpte olan tevhidin, itikatte olan tevhidin, dildeki ikrarda olan tevhidin Ameli tevhiddir. Allah Azza ve Celleye ibadetin en açık, en seçik şeklidir namaz. Sonra zekat. Zekat da kardeşlerim ee, dilde, sözlükte temizlenmek geliyor. Şeriatta ise zekat Allah Subhanahu wa Taala'nın mal üzerine koyduğu haktır. Belirli ölçülerle tamamlanan havl denilir buna. Yani süresi tamamlanan malın üzerine Allah Azza ve Celle'nin koyduğu hakka zekat denilir. Zekat mali ibadetlerdendir. Namaz da bedeni ibadetlerdendir. Namaz bedeni ibadetlerdendir. Zekat da mali ibadetlerdendir. Allah Subhanahu ve ta'ala namaz ile zekat Kur'an-ı Kerim'de çoğu kere bir arada zikredir. Bunda da ince bir hikmet var kardeşlerim. Namaz Allah Teala kendisi için belirlediği haktır. Allah azze ve Celle'nin kulların üzerindeki haktır. Allah azze ve celleye karşı ihsan ile ibadet etmenin ortaya konulmuş en mükemmel şeklidir namaz. Zekat ise Allah Azza Ve Celleye ihsan ile ibadet etmektir. Zekat Allah'ın kullarına ihsan etmektir. Namaz Allah Azza Ve Celle'nin hakkıdır. Zekat ise Allah'ın bizim mallarımız üzerinde belirlediği kullarının hakkıdır. Onun için kişi namaz ve zekatı bir araya getirdiği zaman ihsanı gerçekleştirmiş olur. İhsan ikiye ayrılıyor. Bir, yaratıcıya ihsan, ileride gelecek, göreceğiz, o nedir? Allah'ı görüyormuşçasını ibadet etmek değil mi? Yaratıcıya karşı ihsan, iki, yaratılmışlara karşı ihsan. Yaratıcıya karşı ihsan, Allah Subhanahu ve Taala'ya ibadet etmek onlara iyilikte bulunmaktır. İşte namaz, yaratıcıya karşı ihsanın namaz en mükemmel derecesidir. Yaratıcıya karşı ihsanı, Zekat, yaratılmışlara karşı ihsandır. Namaz, yaratıcıya karşı ihsandır. Zekat, yaratılmışlara karşı ihsandır. Namaz ve zekatı kişi cem ettiği zaman, birleştirdiği zaman, ibadetin zirvesine çıkmış olur. Namaz ve zekat bir arada zikredilmiştir. Bu zekatın da ehemmiyetini ve şerefini gösterir. Zekatın hiç ayrılmaksızın namaz ile birlikte zikredilmesi onun Allah Azze ve Celle katında ne kadar büyük bir ibadet olduğunu ortaya koyar. Namaz ibadetlerin en büyüklerindendir. Allah Azze ve Celle'ye yaklaştırılan en değerli amel denendir kardeşlerim. Evet, buna dair müellif rahmetullahi aleyhin namaza ve zekata dair zikrettiği delil Beyyine Suresi'nin 5. ayeti yüce Allah azze ve celle bu ayet-i kerimede buyuruyor ki ve ma umiru Onlara emredilmemişti. Onlara emredilmemişti illa şundan başkası. Yani onlara sadece şu emredilmişti, onlara sadece şu emredilmişti, yapmakta oldukları, yapmaya çalıştıkları ya da kendilerini tekellüfle sıkıntıya soktukları bu şeyler onlara emredilmemişti. Uydurdukları, ortaya attıkları bu şeyler onlara emredilmemişti. Bu ayet-i kerimede geç, e, söz konusu edilen kimler? Ehli kitap, ehli kitap ve geçmişler. Geçmiş ümmetlerin tümü. Yüce Allah Azze ve Celle buyuruyor ki onlara emredilen sadece şuydu. Bu neyi gösteriyor? Bu onlara da emredilmiş ise biraz sonra anlatılacak hususlar. Bütün ümmetlere emredilmiş ise o zaman bunlar dinin özü ve ruhudur. Dinin aslı ve esasıdır. Çünkü Allah Azze ve Celle onlara da bunun emredildiğini beyan ediyor. Biliyorsunuz ümmetlere gelen şeriatlar birbirinden farklı olabilir ama ümmetlere peygamberler aracılığıyla gelen din birdir. Peki o din nedir? Musa'nın diniyle İsa'nın dini, Nuh'un diniyle Şuayb'ın dini, Aleyhümussalatu vesselam İbrahim'in diniyle İsmail'in ve Muhammed'in Aleyhümussalatu vesselam dini bunların tamamının dini birdir. Peki nedir bu din? Bu dinin değişmez, bu dinin asıl, bu dinin birinci öncelikleri nelerdir? Aslı nedir? Ruhu nedir? İşte bu ayet kermede ona işaret var. Yüce Allah azze ve celle buyuruyor ki onlara da sadece şu emredilmişti. Ve ma umiru onlara emredilmemişti illa sadece şu emredilmişti onlara da. Yani size de onlara da emredilen şey, buydu. Demek ki bu dinin özüdür. Dinin ruhudur. Dinin aslı ve esasıdır. Bir, emredilen hususların birincisi. İlla liya'budullaha Allah'a ibadet etmek. Allah'a ibadet etmeleri emredilmiştir. Nitekim Yüce Allah Azze ve Celle pek çok ayet-i bunu haber veriyor. Bunlardan birisi ve ve laqad ba'athna fi kulli ummetin rasulen en i'budu'llaha ve'shtanibut tagut. yüce Allah'ını buyuruyor. Ve laqad ba'athna fi kulli ummetin rasulen biz muhakkak ki her ümmet içinde resul gö gönderdik. Ne diye? En i'budu'llaha ve'shtanibut tagut. Allah'a ibadet edin, tağuttan uzak durun diye. Yine Allah azze ve celle ayet-i kerimede buyuruyor. Vama ırsal namin kablike mir rasulin biz senden önce de hiçbir rasul göndermedik ki İlla Nohü ileyi ona vahyetmiş olmayalım. Ennu la ilahe illa ena faabudu ni benden başka ilah yoktur. O halde bana ibadet edin diye onlara da vahyetmiş olmayalım. Bu yani la ilahe illallah yani tevhid yani Allah'a ibadet bunların hepsi aynı şeyin ifadesi bütün Resullerin davetidir. Bütün kitapların indirilme sebebidir. Hatta cennetin ve cehennemin yaratılma sebebidir bu. Allah yolunda cihadın teşri kılınma sebebidir. Resuller ile ümmetin ihtilaf sebebidir. Ümmetlerin rasule, Rasulleri yalanlamasının ve taşlamasının sebebi budur. Sadece Allah'a ibadet edin. İlla liya'budullaha muhlisine lehuddin. Liya'budullaha, Allah'a ibadet edin. Ama nasıl, Allah'a nasıl ibadet edin? Muhlisine. Ne yapıcılar olarak? Halis kılanlar olarak. Has kılanlar olarak. Kime neyi? Muhlisine, halis kılanlar olarak ibadet edin. Kime neyi halis kılalım? Kime neyi has kılalım? Lehu, ona. O, Allah. Neyi halis kılalım, neyi has kılalım? Lahut din, dini. Din, ibadet din kelimesiyle bu ayet-i kerimedeki kasıt nedir? İbadet. Yani ibadeti ona has kılarak, tapınmayı ona has kılarak sadece Allah'a ibadetle emrolunmuşlardı. nefa e, Hanifler olarak. Hanif, daha önce açıklamıştık sanırım bu derslerimizde ne demek? Meyleden demek. Meyleden. Ne anlama geliyor? Şirkten yüzünü çevirip tevhide tutan. Şirke arkasını dönüp tevhide yüzünü tutan. Hanif budur kardeşlerim. Hanif olarak. Yani... Şirkten yüz çevirip Allah azza ve Celle'den başka ibadet edilenlerden uzaklaşarak Yüce Allah Subhanahu ve Teala'dan başka ibadet edilenleri terk ederek yalnız Allah'a ibadet etmek. Dinin özü budur. Resuller bunun için gelmiştir. Kitaplar bunun için inmiştir. Cennet ve cehennem bunun için yaratılmıştır. Gökler ve yer bunun için var olmuştur. Ve bunun için ayakta durmaktadır. Allah yolunda cihat da bunun için teşrih kılınmıştır. İbadet. Tevhidul ibadet. İbadet tevhidi. İbadeti Allah'a khas kılmak. Yani la ilahe illallah. Evet. Sonra ayeti de asıl bizim delil olan kısmımız şu anda ki konumuza namaza ve zekata delil olan kısım ve yuqimus salate. geçmiş ümmetlere de bu ümmete de her ümmete ne emrolunmuş? ve yuqimus salate namazı ikame etmeleri emrolunmuş Allah Subhanahu ve teala'nın keyfiyetleri farklı olsa da bütün ümmetlere namaz emri vardır keyfiyetleri birbirlerinden farklı olsa da değil mi? şimdi bizim şeriatımızda namaz hangi dilde zikirlerle gerçekleştiriliyor? Arapça değil mi? Geçmiş şeriatlarda böyle miydi? Hayır. Geçmiş şeriatlarda Allah Azze ve Celle o şeriatı hangi dilde inzal buyurduysa o dilde ibadet ediliyordu. Öyle değil mi? Ama Yüce Allah Azze ve Celle bütün insanları kapsayıcı bütün zamanları kapsayıcı, bütün mekanları kapsayıcı son şeriatını Arapça olarak inzal, murad etti ve Arapça olarak biz bugün namazımızı Arapça zikirlerle, Arapça kıraat ile, Arapça tesbihler ile eda ediyoruz. Bu keyfiyette bir farklılıktır. Aynı şekilde ruku, secde, kıyam, tekbir, teslim, selam verme bunun gibi keyfiyette de farklılık olabilir. Fakat namaz Allah subhanahu ve ta'ala'nın bizden önceki ümmetlere de emrettiği bir şey. Nitekim Yüce Allah azze ve celle Musa aleyhissalatu ne dedi? Beni hatırlamak için namaz kılın. Yüce Allah azze ve celle Meryem aleyhissalama ne buyuruyor? Ruku edenlerle birlikte sen de et. Yani namaz geçmiş ümmetlere de emrolunmuştur. Bu ayet ayeti de geçmiş ümmetlere de namazın emrolunduğunun delili. Bütün Resullerin dininde namaz var. O halde bu neyin, e, namazın neyine delalet ediyor? Faziletine, değerine, Allah katındaki yerine delalet ediyor. Namaz dindir. Namaz imandır kardeşlerim. Namaz imanın en büyük rükünlerindendir. Hatta Abdullah bin Şakik tabiinden değerli bir tabiinden birisi olan Abdullah bin Şakik ne diyor? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı hiçbir amelin terkini küfür olarak görmezlerdi. Namaz müstesna. Namaz hariç. Onun terkini küfür olarak görürlerdi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den de tabit ve sahih hadisler vardır namazın terkinin küfür olduğuna ve şirk olduğuna dair selefi salihinden de namazın terkinin küfür ve şirk olduğuna dair eferler vardır sözler vardır kardeşler namazın terkinin küfür olduğuna dair bu bütün bunlar namazın konumunu namazın yerini ve namazın Faziletini, değerini, kıymetini gösteriyor. Yüce Allah Azze ve Celle namazı emrederken hangi kelimeyle emrediyor? وَيُقِيمُ السَّلَاةً Neyle emrolunmuşlar? Namazı ikame etmek. Namazı ikame etmek nedir? Namazı ikame etmek, namazı kılmaktan öte bir şeydir. Namazı ikame etmek, namazı rükünlerine, farzlarına, vaciplerine, müstehaplarına riayet ederek onu bozan, ona halal getiren şeylerden uzak durarak, vakitlerine dikkat ederek, tadil erkan üzere namazı eda etmektir. Namazı ikame etmek, kardeşlerim, ezan getirmek, meskelerde toplanmak, safları düzgün tutmak, namaza gerekli önemi ve özeni göstererek namaza eda etmek. Namazı ikame etmek, namazın huşusuna dikkat etmek, kalbi namazın dışında olan şeylerle meşgul etmeden namaza eda etmektir. Bütünler bunlar namazı ikame etmek, namazı ayakta tutmaktır. Namazı ikame etmenin iki boyutu var. Daha önce bazı derslerimizde bunun üzerinde geniş durmuştuk. Bir, sunulun boyutumuzda, bireysel olan boyut. Yani ferdi, içtima'i, namazı ikame etmek, sadece Allah s.a.v. ve teala'nın ferdi yüklediği görev, namazı ikame etmek, yeryüzünde hükümranlığı, helal, Ne, cilerine de bir vazife. Nitekim Yüce Allah Azze ve Celle ayet-i kerime buyuruyor ki elekine immekennâhum fil o kimseler ki eğer onları yeryüzünde, egemenliğe otoriteye, hükümranlığa hükümranlık geçirsek, getirsek salate. <Sessizlik> Ne yaparlar? Müminler ne yaparlar? Namazı ikame ederler. İşte bu namazı ikame etmenin içtimai boyutudur. Bir de namazı ikame etmenin ferdi boyutu var. Abdestinizi almanız namazı ikame etmeye dahildir. İlmini öğrenmeniz namazı ikame etmektendir. Namazı rükünlerine ederek eda etmeniz namazı ikame etmektendir. Namazın rukusuna, huşusuna dikkat etmeniz namazı ikame etmektendir. Bunların hepsi ferdi olarak namazı ikame etmektir. Namaz için mescitlere gitmeniz ve namazı mescitlerde eda etmeniz, safı düzgün tutmaya çalışmanız, namazı ikame etmenizdir. Namaz için hazırlık yapmanız kulağınızı ezana vermeniz, namazı ikame etmektir. Namaz için hayatınızı durdurmanız, programlarınızı, randevularınızı, buluşmalarınızı, ayrılmalarınızı, işlerinizi, fabrikanızı, atölyenizi namaza göre ayarlamanız, namazı ikame etmenizdir. Kendi bireysel hayatınızda. Toplumsal hayatta namazı ikame etmek ise insanlara namazı anlatmak Namazın hükümlerini öğretmek, bu alimlerin üzerine vacip olan ikame. Namaza davet etmek, namazın faziletini ve değerini insanlara açıklamak, insanların namazı ikame etmeye davet etmek, namazın farzlarını, vaciplerini, rükünlerini, hükümlerini öğretmek, namazı bozan şeyler hakkında insanları uyarmak, namazdaki yanlışlıklar hususu hususunda insanlarda tembi insanlara tembihde bulunmak, Bunların hepsi namazı ikame etmektenir. Yöneticilerin namazı ikame etmesi ise mescitler bina etmeleri, imamlar tayin etmeleri, ezanlar okutmaları, kâmetler okutmalarıdır. Cami imamının namazı ikamesi ise namazı huşu ile, hudu ile, tadili erkan ile kıldırması, safların düzgünlüğüne önem vermesi, insanları namaz safında düzeltmesi ve onlara tadil erkan ile namazı kıldırması ile olur. Yani namaz birçok yönden toplumun her bir kesiminden özen ve itina gösterilmesi gereken bir ibadet. Namaz İslam'ın ruhudur. Kelime-i Tevhid'den sonra. Namaz İslam'ın aslıdır, esasıdır. Tevhidden sonra en faziletli, en büyük ameldir. Namaz dindir, namaz yoksa din yoktur. Namaz imandır, namaz yoksa iman yoktur. Namazı olmayan toplumun dini yoktur. Namazı olmayan toplumun imanı yoktur. Namazı olmayan ferdin imanı ve dini yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olunan bir hadiste buyruluyor ki, Yaklaşık olarak kim namazlarını muhafaza etmeden kılmadan kıyamet günü gelirse Firavun ile haşr olunur. Namaz kılmayan bir Firavnidir. Karun ile haşr olunur. Öbey bin Halef ile haşr olunur. Allah'ın adına yemin olsun ki bugün ferdin hayatında ve ictimai hayatta namaz korkunç bir şekilde zayi ediliyor. Biz ibadet için yaratıldık ve ibadetin zirvesi namaz. Namaz yoksa Allah'a ibadetten söz edilemez. Hayatın namaza göre düzenlenmesi lazım. Namazın hayata göre değil. Bugün Müslümanlar namazın yerinden, namazın konumundan, namazın değerinden ve faziletinden ve namazı terk edenin hükmünden öylesine gafiller ki Akşama kaza edersin deyiveriyorlar. İmtihana ay namaz saatiyle imtihan saati çatışan bir talebe için hüküm belli, sormaya bile hacet yok. Namaz terk edilecek tabi ki. Müşteri geldiği zaman ezan sesi duyuluyorsa o bakkalın yanında hüküm belli. Sormaya bile ihtiyaç duymaz. Namaz terk edilecek tabii ki. Çünkü bütün bunlara göre ne çalışmak ibadet. Namaz? Subhanallah. Allah'ın adına yemin olsun ki bugün namaz korkunç bir şekilde zayi edilmiş. Namaz Bakın Allahu Teala buyuruyor ki onlara yeryüzünde hükümranlık verirsek İslam devleti. Ne devleti? En belirgin ümmet Allah hazretinde buza zikrediyor. İslam devleti. Onlara yeryüzünde iktidar, güç, hükümranlık verirsek ne yapar? Namazı ikame ederler. Namazı kılmayana şeriat'taki cezayı tatbik etmek namazın ikamesindenli namazı anlatmak üzere ilim ehlini görevlendirmek namazı ikame etmektendir namazın hükümlerini öğretmek anlatmak namazı ikame etmektendir safları düzeltmek bile namazı ikamesindendir namaz başımızdan yapacağımız bir ibadet değil ikame etmemiz gereken bir ibadet hayatımızın merkezinde olması gereken bir ibadet Namaz asıl olmalı. Namaz asıl olmalı. Hiçbir şey namazla çatışmamalı. Düşünün bir memleket, bir atölye, bir fabrika düşünün. Ezan okunan, ezanla bir durduğu, insanların abdesthanelere yönelip, abdestlerini tazeleyip namaz kıldığı bir memleket, bir ülke, bir atölye, bir fabrika, bir iş yeri düşünün. Bunlar hakkında ne hükmederlerdir? İşte bunlar وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا yabudun ...ayetini gerçekleştiren kimselerdir. Ne için yaratılmışlar ise o maksadı ve o gayeyi gerçekleştiren kimselerdir. Eğer bir insan beş vakit dünyaya dur diyemiyor, demiyorsa insanlar günde beş vakit dünyaya dur ve Allah Azze ve Celle'ye ibadete yönelmiyorsa o zaman bu insanların mümin, Müslüman olduğundan nasıl söz edebiliriz? Söz edebiliriz. Namaz imandan ne var? Namaz gitmezse artık İslam'dan ne var? Allah Subhanahu ve ta'ala bizi namazı ikame edenlerden etsin. Yüce Allah azze ve celle namazı ikame etmeyi hem ferdi bize kolaylaştırsın, mümkün kutsın ve bizi bu hususta muvaffak etsin. Namaza davet etmek de namazı ikame etmek denilir kardeşlerim. Dostlarımızı, kardeşlerimizi, akrabalarımızı namaza davet edelim. Namazın hükümlerini öğretelim. Ve namazı başımızdan savarmış gibi kılmayalım. Bugün hangi ikameden bahsediyorsun sen? Neresini tutsak? Bu namazların neresini tutsak elimizde kalır çürük. Saflar düzeltilmez. Bu yönden namaz namazın ikamesi ne halel gelir tadil-i erkana riayet edilmez işte namazın ikamesi bu yüzden bozulur namaz ikame olunmuyor namaz baştan savuluyor adeta namaz adeten kılınıyor mescitlere gidilmez bu yönüyle namaz ikame olunmaz bu yönüyle namaz ikame olunmaz ve bunun gibi sayısız şeyler. Namazın hükümleri öğrenilmiyor, öğretilmiyor, anlatılmıyor. Namaza dikkat edilmiyor. Subhan. Artık herkes kabullenir oldu. Haftada bir cumaya gelmeyi imam, hoca hepsi kabulleniyorlar. Hiç kimsenin içi bile sızlamıyor. İçi bile yanmıyor kimsenin. Namaza kimsenin dikkat ettiği yok. Kimsenin önem verdiği yok. Kimsenin itina ettiği yok. İslamcılar onları hiç sorma. Onların namazla işi yok. Onlar İslam devletini kuracaklar. Kendileri bile namazı zayi ediyorlar. Kendileri namazı zayi ediyorlar. Namaz yanlarında hiç değerli değil bir defa. Bir kıymeti yok namazın. Çünkü nama, onların yanında din savunulan bir ülkü. Bir ideoloji. Onların yanında din, namaz ve zekat değil ki. Allah korusun. Ve <gülüyor> salata namazı ikame etmeleri emrolunmuştu ve yu'tu zekate ve zekatı vermeleri emrolunmuştu yüce Allah azze ve celle zekat olarak bu ümmete bu ümmetin şeriatında mallarımızın üstünde hayvanlarımızın üstünde sahip olduğumuz şeyler üzerinde bazı haklar belirledi nakit para üzerinde bazı haklar belirledi bunların zekatları biliyorsunuz değişiktir koyunun zekatı değişiktir ineğin zekatı değişiktir Devenin zekatı değişik, nakit paranın zekatı, altının, gümüşün, nakit paranın zekatı değişiktir. Ticaret malları da tıpkı nakit para gibi de değerlendirilir. Onlar aynı hükme tabidirler. Ve zekata dair diğer hükümler Allah Subhanahu ve teala namazı ve zekatı bu şekilde bir arada emretti. Diğer bütün ümmetlere de bunlar keyfiyetleri farklı olmakla birlikte şeraiti, şartları, rükünleri, erkana, erkanı farklı olmakla birlikte rolunmuştu. Sonra Yüce Allah Azza ve Celle buyuruyor ki zalike işte bu yani tevhid, namaz ve zekat. Zhalike işte bu dinül kayyeme. Dost doğru din budur. İşte dost doğru din budur. Tevhid, Namaz ve zekat. Evet. Daha sonra müellifimiz rahmetullahi aleyh diyor ki İslam'ın kaçıncı rüknü? Dört. Birinci rüknü. İkincisi namaz. Üçüncüsü zekat. Dört siyam. Oruç. Siyam kardeşlerim bu da Sözlükte tutmak anlamına gelir. Tutmak. Şeriatta bunun tanımı nedir? Şeriatta günün doğumundan, e, e, imsaktan, imsak vaktinden, güneşin batımına kadar kişinin kendisini Allah'a yaklaşma kastıyla yemeden, içmeden ve cinsel ilişkiden uzak tutması demektir. Kişinin Allah'a yaklaşmak için bunlardan uzak durması demektir. Orucun tanımı bu. İmsak vaktinden hangi vakte kadar, güneş batımına kadar yemekten, içmekten ve cinsi münasebetten uzak durmak demek. Orucun tanımı bu. Bu da yüce Allah Azza Ve Celleye takarrub için kişinin ee, yemekten, içmekten uzak durması. Allah azze ve celleye yaklaşmak, onun rızasını elde etmek için ona bir ibadet olarak kişinin açlık yapması ve kendisini cinsel münasebetten yani şehvi isteklerden biliyorsunuz şehvet iki türlü birincisi karın şehveti, ikincisi cinsel e, organın şehveti. Bu iki e, şehvet oruçta ne yapıyorsun? uzak duruyorsun. Yani şehvet, iki şehvet türünden de oruçta uzak duruyorsun. Ve delilü siyami orucun delili. Orucun delili kavluhu Teala, yüce Allah'ın şu buyruğudur. Kutibe aleykumü's-siyam. Kutibe yazıldı. Ne anlama geliyor? Farz kılındı. Bu ayet-i kerimede kutibe farz kılındı. Furiza yani. Farz kılındı anlamına geliyor. Kutibe aleykumus siyam. Size oruç farz kılındı. Kema tıpkı kutibe alellezine. O kimseler kılındığı gibi kim onlar? Sizden öncekilere farz kılındığı gibi. Demek ki biraz önce neyi görmüştük? Namaz önceki ümmetlerde var. Zekat, önceki ümmetlerde var. Oruç, oruç da önceki ümmetlerde var. Kutibe alellezine min gablikum. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi. Yine keyfiyetleri değişse bile. Sonra Yüce Allah Azze ve Celle oruçta gözetilen amacı, maksadı, hedefi, gayeyi ve hikmeti bize haber veriyor. Buyuruyor ki, leallekum <gülüyor> taki ne olasınız? Tettekun. Korunup sakınanlar olasınız. Korunup sakınanlardan olasınız. Yani takvaya erişesiniz. Demek ki oruç ile gözetilen gaye varılmak istenen nokta nedir? Kişi takvaya ersin. Demek ki oruç bir takva eğitimi. Kişi takvaya oruç ile alışıyor. Kişi oruç ile bir takva eğitimi yapmış oluyor ayet-i kerimede leallekum tettegun buyruğunun ta ki ateşten korunursunuz anlamına gelmesi de muhtemeldir kardeşlerim leallekum tettegun ta ki korunup sakınasınız demek yani şöyle de olabilir ta ki korunup sakınanlardan yani muttekilerden olasınız şöyle de olabilir ta ki Allah'ın azabına ve gazabına karşı korunup sakınasınız Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le buyurmuştur. Oruç bir kalkandır. Ateşe karşı, cehenneme karşı oruç bir kalkandır. Kişi oruçla korunur. <gülüyor> oruç da İslam'ın rükünlerinden bir rükündür. Oldukça büyük, değerli ibadetlerden birisidir. Allah subhanahu ve ta'ala kendisine yaklaşmamız için oruç ibadetini teşri buyurmuştur. Müellif rahmetullahi aleyh yine başka bir risalesinde bu felafetül usul şeklinde müellifin mektuplarında risalelerinde pek çok benzeri ifadeler vardır. Birbirine çok yakın benzeri ifadeler. Ee, mesela Başka bir risalesinde diyor ki tıpkı felâfetul usul gibi e, namazın ve zekatın delilini verdikten sonra buna ek bilgi olarak sunuyorum. Diyor ki eğer sana denilirse ve izâ leke sana denilirse namaz her müslümana farz-ı ayın mıdır? fe de ki evet. Namaz her Müslüman'a farz edilir. Bunu da innes salâ sânet alel mü'minîne kitâben mevgûta Şüphesiz ki nama mü'minler üzerine vakitleri belirlenmiş olarak yazılmıştır. Yani farz kılınmıştır. Zekatın her gücü yeten yani malik olan zekatın nisaba malik olan her Müslümen'e farz olduğunun delili şudur diyor müellifimiz huz min, em, e, min emvalihim sadakaten tutahhiruhum tutahhirihim biha ve salli aleyhim inne salateke sekanun lallahu semihun alim biraz önce demiştik ya salah dilde ne demek demiştik dua demek o anlamda kullanıyor diyor ki min emvalihin onların mallarından al bir zekat al sadaka zekat tutahiru ve tuzakkihim biha bir sadaka öyle bir zekat al ki burada zekatın temerelerinden meyve birisine işaret var. O zekat ile onları temizle ve arındırasın. Cimri, kalp hastalıklarından ve pisliklerden. Kendisi, demek ki zekat ile kalp arınır, temizlenir. Zaten zekat ne demekti dilde? Temizlik demek. Ve salli aleyhim, sonra Peygamberimiz Allahu buyuruyor ki, ve salli aleyhim, onlara ne yap? Dua et nasalatika <Sessizlik> tekamla ki senin salatın yani duan onlar için nedir? Bir sükunettir. Allahu semi'un alim. Başka bir risalesinde de müellif rahmetullahi aleyh diyor ki Şurla ilgili ve delilu siyam dedi ya orucun delili burada da diyor ki orucun Ramazan ayında olduğunun delili bu ziyade bilgi yani oruç hangi aydır Müslüman bu salat ilk adım İslam'a bunun üzerine biz belli değişikliklerde biz okuyoruz biliyorsunuz yani Müslümanların yavruktan yeni İslam'a dönmüş olanların ilk okuyu bezbeli de okuyoruz. Onun için diyor ki mülafimiz Raimallah kimse diyor ki oruç Ramazan da bunu bilmeyen mi var? Ama bunun delili ne? Biz ne yapacaktık? Maarif dinil İslam bile dille delilleriyle diyor ki şu ayettir. Kauluhu Taala Şehru Ramazan elazi unzile il Qur'ani. Bu ayeti kerime e, tümünü okumuyorum. Allah Teala buyuruyor ki Ramazan öyle bir aittir ki onda Kur'an indirildi. Sonra ayetin sonunda buyuruyor ki "Femen şehide minkum sizden her kim femen şehide minkumuş şehre felyesumhu sizden her kim o aya şahit olursa onu ne yapsın tutsun." Sonra müellif rahimullah subhanallah Orucun düz olduğunun delili. Şimdi Ramazan ayını tut. İyi de gece mi tutacağız, gündüz mü tutacağız? Orucun gündüz olduğunun delili diyor. Allah, ın Allah, ın Allah, ın Allah, ın Allah ın buyuruyor ve kulu veşrabu hatta yetebayyana lekumul haytul abyadu minel haytil aswad. Siyah iplikle yani gecenin siyahı ile beyaz iplik yani gecenin beyazı sizin tarafınızdan minel fecr sizin tarafınızdan iyice ayır dedilinceye kadar yiyin için Allahu Teala hangi vakit yemeyi emrediyor ve kulu emir ama vacubiyet anlamında değil sahur vacip değil müsteaptır ve kulu ve hangi vakit gece değil mi yapıyor sonra thumma Allahu Teala buyurur thumma etimussiyame iley'lail sonra Yediniz içtiniz Sabahın beyazıyla gecenin siyahı Birbirinden ayrı dedildi. Ne yapacaksınız oruca başlayacaksınız Ne zamana kadar Geceye kadar güneş Batıncaya kadar Fımme, emmu, Tamamlayın -siyame, Orucu Tamamlayın. Geceye kadar Tamamlayın Yani müellif rahmetullahi aleyhin Başka risalelerinde bazen delilleri müellif rahimallah değiştirmiş, farklı deliller zikretmiş bazen de bu şekilde ziyadeler var <gülüyor> daha sonra diyor ki müellifimiz tabi bu oruç ayetinde birçok faideler var çok dersler var bunlardan bir tanesi orucun fazileti bu ayeti kerime ile delillendirilir. Bu ayet-i kerime orucun faziletine delildir. Çünkü Allah azze ve celle bunu hem bizim ümmetimize hem de bizden önceki ümmetlere emretmiştir. Bu ayet-i kerimede orucun hikmet ve gayesi de bize haber verilmiştir. O da nedir? Takvaya erişmek, takvaya ulaşmak. Oruç demek ki bir takva eğitimidir. Yine bu ayet-i kerimede kardeşlerim ee, bizim şeriatimizin her yönden kemaline işaret var şöyle ki Allah azze ve celle geçmiş ümmetlere emrettiği faziletleri aynen bizim şeriatımızda da bize de emretmiştir biz ta ki onları kalmayalım hatta onlardan daha üstün daha faziletli olalım bunu da okuyup bitirelim ve delilül delili böylece 5 oldu İslam'ın rükünlerini tamamlamış olduk. Hac kardeşlerim dilde, sözlükte katletmek demektir. Sözlük anlamı bu. Şeriat'taki anlamı ne? <gülüyor> Hacçın şeriat'taki anlamı ise belirli bir takım sözler ve fiiller ile Mekke'de bulunan Ka'be'yi ziyaret etmeyi kastetmektir. Haccın e, şeriattaki anlamı da budur. Allah Azze ve Celle'nin belirlediği bazı sözler, fiiller bunlara ne deniliyor? Menasik. Menasik hac ibadetleri yani. Bu menasik ile Yüce Allah Azze ve Celle'nin belirlediği Ka'be'yi ziyaret etmeyi kastetmek ve buna bağlı olan diğer bazı menasik var. Arafat'ta vakfaya durmak, işte cemreleri taşlamak vesair. Tabi belli bir zaman içerisinde e, belirlenmiş olan bir zaman içerisinde belirlenmiş olan bir keyfiyet içerisinde e, Allah'ın evi Kabe'yi ziyaret etmeyi kastetmek. Ve delilul haccî, haccın delili kavluhu Teala Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Ve lillâhi Allah'ın hakkıdır. Beyti haccetmek. Men isteta'a ileyhi sebilâ. Hangi insanlar üzerinde? Güç yetirenler. Allah Azze ve Celle neyle kayıtladı? Haccın farziyetini <gülüyor> yoluna güç yetirmekle kayıtladı. Bunun ayrıntısı fıkıh kitaplarında vardır. Bu fer Usul'un müellifi Şeyhül İslam Muhammed İbn Abdülvahab'dır rahimehullah bir risalesinde diyor. Ki, burada istitaa yani güç yetirebilme şartı üç şey ile tamamlanır. Üç şey ile yetirme tamamlanır. Bu da nedir? Bedenin baklı olması, yolun görünür olması ve Azık ve bineğin bulunması. Eğer beden sağlıklı ise, yani genel hatlarıyla ifade etmiş, e, yoluna güç yetirmek ne demek? Ne demek? Beden sağlıklı ise, sonra yol güvenli ise, sonra gerekli olan azık ve bineğe sahip isem, o zaman hac etmen gerekir. Ayrıca kadınlar için bir de ne şartı var yanlarında? mahrem olması şartı var. Velillahi alennasi hacce'l beyti men men istata'a ileyhi sabila ve kafara. Sonra yüce Allah diyor ki kim küfrederse. Kim küfrederse? Yani <gülüyor> Hacçı terk ederse, hac yapmazsa, hac yapmayarak hacı terk ederek Allah Azze ve Celle onun üzerine farz kıldığı halde her kim haccı terk ederek haccı yapmayarak küfredersin. Bunun iki sureti var. Bir, haccı farziyetini inkar ederek ne yapmak? Küfür etmek var. İki, haccı terk ederek küfür etmek var. Bir kişi haccı terk ettiğinde ne olmuş, ne olmuş olur? Küfür etmiş olur. Bir kişi Haccı inkar ettiğinde ne yapmış olur? Küfretmiş olur. Bu ayet-i kerimede Allah azza ve celle haccı terk edenleri de yoluna güç yetirebildikleri halde haccı terk edenleri de neyle nitelendirmiştir? Küfürle nitelendirmiştir. Fakat ehli sünnet vel cemaatın cumhuruna göre haccı terk edenlerin küfrü hangi küfürdür? Küçük küfürdür. Ehli sünnet vel cemaatın cumhuruna göre Sahih ve savab olan Görüşe göre hacı terk edenin küfrü Kişiyi İslam dininden çıkartan Büyük küfür değildir Hangi küfürdür? Küçük küfürdür waman kefere her kim küfür ederse Fe innallaha Ganiyyun Allah müstagnidir Anil alemin Alemlerden müstagnidir Yani Allah'ın hiç kimseye ihtiyacı yoktur Bizim haccımıza, zekatımıza, orucumuza, ibadet tutaatımıza, Rabbimiz Azza ve Celle'nin herhangi bir ihtiyacı yoktur, herhangi bir muhtaçlığı Rabbimizin yoktur. <gülüyor> Böylece Müellifimiz Rahmetullah yali e, e, İslam'ın İslam'ın rükünlerini tek tek delilleriyle söylemiş oldu, biz de tek tek delilleriyle İslam'ın rükünlerini öğrenmiş olduk. Bunlara dair geniş açıklamaların yeri yani bunların ahkamatına dair farzlarına, sünnetlerine, rükünlerine, şartlarına dair geniş açıklamaların yeri fıkıh kitaplarıdır. Geniş açıklamanın yeri fıkıh dersleridir. İnşallah bunları da ayrıntılı olarak her birimiz öğrenmeye muvaffak oluruz. Zaten bu ilimleri öğrenmek bizim üzerimize nedir? Farzı ayındır. Namazın ilmini, zekatın ilmini öğrenmek, haccın ilmini öğrenmek üzerimize onları yapacak olduğumuz zaman nedir? farzı ayındır. Zaten namaz mutlaka yapmamız gereken bir şey. Zekat e, mali olarak o gücü, nisap miktarı e, elde ettiğimiz zaman yapmamız gereken bir şey. Aynı şekilde haç, güç yetirdiğimiz zaman yapmamız gereken bir şey. Oruçta her Ramazan tutmamız gereken bir şey. Öyleyse bunlara dair ilmi de, bunların hükümlerine dair ilmi de mutlaka bellememiz ve öğrenmemiz gerekir. Ee, bu rükünler İslam'ın ana ayaklarıdır. İslam bunlarla ayakta durur. Bunlarsız bir İslam tasavvur edilmez. Bunlarsız bir Müslümanlık tasavvur edilmez. Fakat kardeşlerim bunların terkinin biraz önce hac hakkında aktardık. Bunları terk eden kişi kafir olur mu olmaz mı? Ehli sünnet vel cemaat arasında bu hususta ihtilaf olmuştur. <gülüyor> bu ihtilaf bu rükünlerden sadece ilki hakkında yoktur. Ehli sünnet vel cemaat icma etmiştir. Bütün ümmet, bütün Müslümanlar icma etmiştir. Birinci rüknü yani La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah'ı terk eden, reddeden, kabul etmeyen yahut terk eden kafirdir. O İslam dininden çıkmıştır. Onun terki mutlak manada nedir? Küfürdür. Diğerlerine gelince namaz, zekat, oruç ve hac bunların terkinin küfür olup olmadığı ihtilaf edilmiştir. Bu husustaki en şiddetli ihtilaf namaz hakkındadır. Namazın terki küfür müdür, değil midir? En e, şiddetli ihtilaf, en muteber ihtilaf namaz hakkındadır. Namazın dışında zekat, oruç ve haç hakkında ihtilaf olunmakla birlikte sahih olan görüş, doğru olan görüş, Abdullah bin Şakik e, rahmetullahi aleyhin de ifade ettiği gibi, Muhammed'in ashabı sallallahu aleyhi ve sellem namazın terki müstesna hiçbir amelin terkini Küfür olarak görmüyorlardı. Bundan dolayı kardeşlerim tercih olunan görüş hacı terk etmenin, e, inkar etmeksizin, orucu terk etmenin ve e, zekatı terk etmenin küfür olmadığıdır. Küfür olmadığıdır. Bunları terk edenlerle savaşılsa bile. Bunları terk edenlerle savaşılsa bile. Namaza gelince. Allah en iyisini bilir. Racih olan görüş, sahih olan görüş, namazı terk eden kafirdir. İslam dininden çıkartıcı büyük küfürle kafirdir. Namazı terk eden Müslüman değildir. İhtilaf olmakla birlikte inşallah racih olan, sahih olan görüş budur. Bunun da yeri, bunu açıklamanın yeri de yine burası değil. Allah en doğrusunu bilir. İnşallah haftaya İslam mertebelerinin ikincisi İslam, iman, ihsan İslam mertebelerinin ikincisi neyi göreceğiz? İman mertebesi ve altı rüknünü. Bu mertebeyi kamilen okuyacağız ve orayı açıklayacağız inşallah. <gülüyor> Yüce Allah azze ve celle bu okuduklarımızı anlamayı, kavramayı, fehmetmeyi bizim için kolaylaştırsın. Allah subhanahu wa taala bizi namazı dosdoğru ikame edenlerden zekatı hakkıyla eda edenlerden e, etsin e, oruca devam edenlerden ve etsin ve hacca da bize nasip et. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la <gülüyor> ilahe illa ente estağfiruke ve töb إليk. Evet. ve sellem ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. أجمعين ومن تبيهم بإحسان إلى يوم الدين